470, numaralı konu, Ebu Bekir Sıddik'in Hazreti Ali'nin müjdesine sevinmesi ve eşabı cihada davet için bir hutbe iradetmesi etmesi Hazreti Ali, orada bulunmasına rağmen hiç konuşmamıştı, Ebu Bekir Sıddiq ona dönerek, Ey Ebal Hasan, senin bu konudaki görüşün nedir, diye sordu, Hazreti Ali de, şunu derim ki ister başında bulun istersen de bulunma, Rumlar üzerine ordu gönderirsen Allah'ın izniyle galip geleceksin, diye cevap verdi, Hazreti Ebu Bekir de, Allah sana hayırlı müjde versin, onları mağlup edeceğimi de nereden çıkarıyorsun, diye sordu, o zaman Hazreti Ali şunları söyledi, ben Hazreti Peygamber'in, bu din kuvvetlenecek ve kendisine mensup olanlar yeryüzünde hakim oluncaya dek, karşısına çıkan herkesi yenecektir, buyurduğunu işittim, bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Sübhanallah, bu ne güzel bir hadistir, beni bununla sevindirdiğin gibi Allah da seni sevindirsin, dedi, sonra Hazreti Ebu Bekir minbere çıktı, Allah Teala'yı şanına yaraşır bir şekilde andıktan ve Hazreti Peygamber'e salavatı şerife getirdikten sonra şunları söyledi, Ey insanlar, iyi biliniz ki Allah Teala İslam dinini ihsan etmekte size çok büyük bir iyilikte bulunmuştur, sizi cihatla şereflendirip, bu din vasıtasıyla diğer milletlere galip getirmiştir, sizleri diğer bütün dinlerin mensuplarına üstün kılmıştır, Ey Allah'ın kulları, hazırlıklarınızı tamamlayıp Rumlarla savaşmaya çıkınız, ben sizin için sancak bağlatıp başınıza kumandanlar tayin edeceğim, Rabbi Hepinize itaat ediniz, kumandanlarınıza karşı çıkmayınız, işiniz de niyetiniz de güzel olsun, Allah Teala'nın takva sahipleriyle iyilik yapanların yanında olduğunu da aklınızdan çıkarmayınız.